Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 12.sini sunacağız inşallah. Allah'ın ayetlerini anlamada engellerden söz ediyorduk. Konuları bu şekilde paylaştırmıştık. Bugünkü başlığımız 3 kıtaya hakim olan din anlayışı ayetleri anlamada engeldir. Bundan yüzyıl önce Müslümanlar birbirine girmişti. Çok uzak değil. Bundan yüzyıl önce. Müslümanların son devleti Osmanlı. Batıdan sıkıştırılmış. Osmanlı kendi içinde iç savaşlarını yaşıyordu. Uzun süren Balkan savaşları, Osmanlı'ya isyan eden Arabistan, Yemenliler nedeniyle Hicaz ve Yemen savaşları Müslümanların arasında karabasandı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a doğru yürüyüşünün ardından yüzyıllar geçmiş Osmanlı'nın hilafeti Mısır Seferi'nin kanlı savaşlarıyla hakimiyetine başlamıştı. Yavuz Osmanlı Padişahı olarak babası II. Beyazıt'a karşı Trabzon'dan yürümüş. Anadolu'da iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra Bağda bulunduğu hilafete isyan etmişti. Yavuz'un bu yürüyüşleri üzerinde hiçbir hükümden tanımadığının göstergesiydi. O babası İkinci Beyazıt'ın iktarını kabul etmemişti. O Mısır hilafetinin iktarını kabul etmemişti. Üzerinde egemenlik tanımayan Yavuz, bütün gücüyle dünyadaki egemenliğine karşı çıkacak olanların üzerine yürümüştü. 8 yıl parçalılık yaptı. Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyüttü. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Kanuni Sultan Süleyman devri artık Osmanlı'nın doruk noktasıydı. 3 kıta. Anadolu, Mezopotamya, Arabistan, Mısır, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa Osmanlı toprakları olarak dünya haritasında yer aldı. Yavuz babasından aldığı 1.702.000 km² Osmanlı topraklarını 6.557.000 kilometre kareye ulaştırdı. Oğlu Kardın Sultan Süleyman ise Osmanlı toplaklarını 14.893.000 kilometre kareye ulaştırdı. Her şeyin doğal bir yüksekliğe ulaşıp sonra o yükseklikten aşağı düştüğü gibi Osmanlı da zaman içinde yükseldiği gibi duraklamaya geriye düşmeye başladı. Yaklaşık 300 yıl süren bir süreç içinde, 1900'lü yılların başında Osmanlı yıkıldı. Osmanlı'nın yıkılmasına neden olan ana konuları şöylece özetleyebilirim. Din anlayışını bütün Müslüman ülkelere dayatması. Yani Osmanlı kendi din anlayışını bütün Müslüman ülkelere dayattı. Osmanlı'nın din anlayışı toplumundan kopuktu. Esastan. Devletinin bir yapısı vardı, Osmanlı'nın ama toplumun da farklı bir yapısı vardı. Kolay değil, yaklaşık 15 milyon kilometre kare topraklarda yaşayan insanlar var. Topluluklar var, halk var. Ve bu halkın çoğunluğu Müslüman değil. Müslümanlar arasında farklı görüşler, farklı mezhepler var. Anadolu'yu merkez alırsak, Hanefi, Şafii ağırlıklı din anlayışı devlete ve topluma hakimdi. Osmanlı'nın Türk kökenli toplumları, Bektaşi Alevi din anlayışlarıyla hayatlarını sürdürüyorlar, Sünni kökenlerle yakınlık kurmuyorlardı. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında çıkan savaşta, Sünni kökenliler, Yavuz Sultan Selim'i desteklediler. Aleviler ise Şah İsmail'i destekledi. İki toplum arasında o gün temeli atılan ayrılık, sürtüşme, kinleşme bugünlere kadar geldi. Osmanlı'nın oluşturduğu Yeniçeri Ocakları'nın din anlayışı Bektaşilik'ti. Bektaşilik, Alevilik'ten ayrı olarak namaz, oruç gibi konularda Sünnilerden çok farklı olmamasına rağmen Sünniler gibi ibadetlere önem vermezlerdi. İçli içerler, bugünün deyimiyle akılcı, bohem yaşayışlarıyla Sünnilerden ayrılırlardı. Osmanlı iktidar çekişmelerinde kimi zaman aldığı galibiyetler, kimi zaman barış kurma amaçlı olarak Batı, Doğu, Kuzey toplumlarının krallıklarıyla akrabalıklar kurdu. Belli bir dönem sonra Osmanlı padişahlığına aday şehzadelerin soyları karışarak farklı seyir çizmeye başladı. Elbette annesi Alman, İngiliz, Fransız, Avusturyalı, Rus, Macar, Polonya olan şehzadeler dayıları, teyzeleri, dedeleri, neneleriyle vakit geçirmek için Alman, İngiliz, Fransız, Avusturya, Rus, Macar, Polonya saraylarında da vakit geçiriyorlar, yaşam biçimi olarak farklı kültürleri görüyorlar, yönettikleri Sünni, Alevi, Bektaşi, Şah, kökenli Müslümanlara göre farklı hayat algılarına sahip oluyorlardı. Osmanlı'nın temel din anlayışı iktidar odaklıydı. İktidarını destekleyen veya Müslümanların ürettiği fıkıh kaidesine göre biatını veren her toplum, her din müttesibi, her mezhep, Osmanlı nezdinde geçerliydi. Ayetler açısından olumsuz bile olsa, Osmanlı'ya biat edenler haktan olarak kabul ediliyor, biatını vermeyen veya verip de gereğini yerine getirmeyenler, sapık, kafir, hain, münafık olarak kabul ediliyor, Osmanlı'nın egemen olduğu metreselerden bu konularda fetvalar çıkartılıyordu. Fetvalar çıkartılan toplumların üzerlerine savaşlar açılıyor, Osmanlı topraklarında görevlendirilen Osmanlı padişahlarının gittikleri ülkelerde farklı İslam anlayışlarıyla hareket etmeleri yerel halkı tedirgin ediyordu. Osmanlı'nın iktidarını kabul edenlere karşı hoşgörülü tutumu, karşı çıkanlara karşı acımasız tutumu yönettiği toplumlar arasında ciddi ayrışmalara neden oldu. Özellikle Arap kökenli toplumlar, Arap geleneklerini din sayma anlayışıyla hareket ederek, Osmanlı'nın Anadolu, Türk kökenli gelenekleriyle yaşanan dine karşı çıkmaları, temel ayrışmaların nedeniydi. Yatırlar, türbeler gibi Arap geleneklerine aykırı mezar anıtlar, Arap toplumlarının tepkisiyle karşılaştı. Osmanlı ise, Türklerin eski şamanizm dininden gelen yatırları, Türbeleri, çaput bağlamaları, mum yakmaları Osmanlı topraklarına İslam değerleri olarak yayıyordu. Bu anlayış bugün bile yatırlarıyla, türbeleriyle, mumlarıyla, çaputlarıyla devam ediyor. Böylece ilk İslam'ın yaşanmaya başlandığı Müslüman yaşam geleneğiyle Anadolu Müslüman yaşam geleneği çatıştı. Çatışmalar iktidar boyutlarına taşındı. Zaten İran, yani Fars-Müslüman yaşam geleneği başından beri Arap-Müslüman geleniyle çalışma içindeydi. Osmanlı döneminde ne Farslar ne de Osmanlılar ciddi çatışmalara girmediler. Aralarındaki tek savaş olan Çaldıran Savaşı, İran'ı fetheden Türk kökenli Şah İsmail'in Yavuz Sultan Selim ile Dünya İmparatorluğu kavgasından ibaretti. Benzeri bir kavgayı Beyazıt ile Timur arasında da görüyoruz. Osmanlı yönetimi. Müslüman dünyasıyla meydana gelen din mezhep çatışmalarında çağrıyı bularak iktidarını onalayan mezhepleri ehli sünnet tabiriyle yaygınlaştırmaya başladı. Her ne kadar ehli sünnet tabiri ehli sünnet mezhepleri sayılan Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hamillik mezheplerinin toplumlara hakim kılındığı Abbasi dönemi olarak algılansa da Bugüne uzantısı Osmanlı dönemine aittir. Bazen Câferiler ve Şia geleneği elsinet Sünnet geleneğini Emevilere dayatır. Halbuki Emevilerin tarihiyle bu mezheplerin tarihi uyuşmaz. Ve bu mezhep kurucu olduğu iddia edilen Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Maliki ve Ahmet bin Hanbel gibi mezhep imamları ise bir kısmı Emevilerin son devrinde yaşamış ve bir kısmı Abbasiler devrinde yaşamıştır. Onun için sünnilik veya ehl-i sünnet tabirinin Emevilere yansıtılması zor. Esas da ehl-i sünnet tabiri Osmanlı dönemine ait bir kavram olarak fıkıhlara e geçmiştir. Tarih rivayetlerde Emevi hanadanına karşılık Abbasilere yardım eden doğudan gelen Müslüman Türk boylarıdır. Ve onlar Abbasi halifelerinin desteğiyle Anadolu'ya gelip Selçuklu devletini kurmuşlardır. Bağdat merkezli Abbasi devletini yıkıp 1261 yılında Mısır Abbasi hükümdarlığını veya Memluklu sultanlığını kuranlar da zaten Türk kökenli Müslümanlardı. Böylece Abbasilere yardımla başlayan Müslüman Türkler Emevi devletinin yıkılmasına yardım ettiler. Daha sonra Mısır merkezli hilafeti oluşturdular. 1517 yılında da Osmanlı sultanlığıyla hilafeti devraldılar. Tarih boyunca oluşan bu gelişmeler Müslümanların din anlayışında Arap kökenli din anlayışından Türk Mezopotamya, Irak kökenli din anlayışına, sonra Mısır Türk kökenli din anlayışına, daha sonra da Osmanlı ile Anadolu Türk kökenli din anlayışına kadar uzandı. Bugün aslında Osmanlı'dan gelen gelenekler veya Osmanlı'dan, Osmanlı döneminden gelen fıkıh anlayışı, Osmanlı ile başlayan ve devam ettirilen Anadolu Türk kökenli din anlayışının uzantısı olarak fıkha ve yaşama geçmiş olan bir din anlayışıdır. Elbette Emevilerin başını çektiği Arap kökenli din anlayışı ile Farsların Mezopotamyaların, yani bugünkü Irak ve merkezi olan Suriye kısmının, Mısırlıların, Anadoluların, Türklerin oluşturacağı din anlayışları farklı olacaktır. Bütün bu gelişmelerde, ayetlere bağlı din anlayışı yerine, geleneklere bağlı din anlayışlarının, Müslüman toplumlara egemen olduğunu görüyoruz. Günümüze yansıyan Ehl-i Sünnet, Şia, Bektaşi, Alevi, Caferi, Vahhabi gibi, ...din anlayışlarının temelinde ayetler yoktur. Bütün bu anlayışların temelinde... ...Müslümanların... ...ırk kökenlerinden gelen geleneklerin hakimiyeti vardır. İktidar odaklı yönetimler... ...gelenek kökenli din anlayışlarıyla... ...birbirine karşı yürümüşler. Müslümanlar... ...arasındaki her iktidar değişimi... ...kanlı savaşlara neden olmuş... ...taraflar... ...birbirlerinin küfrüne hükmetmişlerdir. Petrolün bulunması... Osmanlı'nın yıkılmasına yönelik girişimlerin en büyük nedenlerindendir. Avrupa'da sanayi devriminin oluşuyla sanayinin hızlı gelişimi, sanayide kullanılan en büyük enerji kaynağının kömürden sonra petrola doğru kayması, otomotiv, uçak, gemi sanayinin enerji kaynağının petrol olması, eskiden rüzgar, su, elektrik, kömür gibi enerji kaynaklarının yerine petrole devretmeye başlaması, Avrupa'nın petrol bölgelerine önem vermesini sağladı. Bir damla kan, bir damla petrol, sloganı ile petrol bölgelerine yürüyen İngiliz devlet adamı Winston Churchill, özellikle Araplar üzerine güçlü politikalar üretti. Raif Karadağ'ın petrol fırtınası ve muhteşem İmparatorun ipini çekenler kitapları bu konularda bir hayli ilginç ve geniş bilgiler vermekte birçok belge sunmakta. Ben şahsen okumanızı tavsiye ederim. Petrol konusunda Orta Doğu, Arabistan petrol bölgesi olarak öne çıktı. Petrolü olmayan Avrupa devletleri Osmanlı'ya karşı yüzyıllardır mücadele verirlerken petrolün ortaya çıkmasıyla daha da önem kazandı. Petrol öncesi Haçlı seferlerine neden olan Kudüs'ün Müslümanların elinde oluşu Avrupa'nın Müslümanlarla savaş nedeniydi. Petrol, bu nedenin üzerine daha büyük bir neden olarak geldi. Osmanlı toplumu gelişirken, batıdaki Burjuva, toprak sahipleri, dünya ticaretini elinde tutanlar, Asya-Avrupa yol güzergahında Osmanlı'ya bağlılıklarını sürdürdükçe, Osmanlı'nın hoşgörüsüyle işlerini yüzdürüyorlardı. Yani petrol öncesinde şöyle bir tablo vardı. Avrupa, Osmanlı'ya muhtaçtı. Nedeni, Asya ile olan ticari ilişkileri sürdürüyordu. Ve batılı Burjuva kesimi, elinde ticaret tutan Burjuva kesimi Osmanlı'ya karşı yumuşak davrandığı zaman, bağlılığını gösterdiği zaman, bu İpek yolu dediğimiz güzergahtan çok rahatlıkla ticaretlerini sürdürebiliyorlardı. İktidar odaklı Osmanlı yönetim anlayışı, iktidarını kabul eden, ne Avrupalı ne de ülke içindeki toprak sahiplerine, yani Burjuva'ya, toprak ağlarına, kas sistemlerine aşiretlere bir şey demiyordu. Yani Anadolu içindeki aşiretler, doğudaki kas sistemleri, batıdaki Burjuva sistemleri veya Arabistan'daki aşiret sistemleri Osmanlı'ya biat ettiği müddetçe Osmanlı onlara hiçbir şey demiyordu. Her türlü özgürlüğü yaşayarak bu insanlar istediklerini yapabiliyorlardı. Ancak petrolün bulunmasıyla Batılılar hilafetin malı olan, yani mal olan topraklardaki petrol bölgelerine göz diktiler. Böylece durum değişti. O topraklar üzerinden ticaretlerini sürdürmek isteyen bir Avrupalı yerine o topraklara sahip olma anlayışı, o topraklardaki petrole sahip çıkma anlayışı ortaya çıktı. Böylece Osmanlı'nın hoşgörüsüyle karşılanmadılar. Osmanlı topraklarından geçen ticaretten vergi alarak çok rahatlıkla Beytülmağ'a dokundurmadan sadece yolu kiralayarak veya vergisini alarak bu ticarete imkan verirken batılı petrolü görünce bu petrol bölgelerine sahip olma anlayışıyla Osmanlı'ya bakmaya başladı ve Osmanlı bu durumu görünce Batı'ya karşı hoşgörüsünü kaybetti. Osmanlı, Batılı ülkelerinin topraklarını yönetmeyi düşünürken, Osmanlı temelde, geçmişte, fethettiği Batı topraklarını, Batı ülkelerini yönetmeyi düşünürken, Batılılar topraklarının yönetilmesinden çok, topraklardaki petrol hakları üzerinde durdular. Yönetim Osmanlı'da olabilirdi, başkasında da olabilirdi yani petrol bulunduktan sonra Batılıların petrol olan bölgelere bakışı, o bölgelerin işgali veya o bölgelerin fetihler yoluyla temelden tamamıyla sahip çıkılması, ülkelerin sınırlarına dahil edilmesi söz konusu olmayabilirdi. Çünkü petrol ticari bir unsur olarak siyasetçilerden çok, politikacılardan çok kimin dikkatini çekti? İş adamlarının para babalarının, zenginlerin dikkatini çekti. Zaten Avrupa kapitalizmi yavaş yavaş uygulamaya başlamış. Fransız devriminden sonra devletler ekonomik alanda tamamıyla ekonomiyi şahıslara, kişilere devletmiş, Ticaret özelleşmiş. Bu nedenle bu bölgelere sahip çıkma anlayışı şirketlerin elinde. Şirketlerin politikası olarak, Burjuva'nın politikası olarak öne çıkmış. Dolayısıyla Siyasetçiler burları işgal edip, galibiyet olarak fethedip, burları tamamıyla ülke sınırları içine katma yerine, buradaki hakları memleketlerindeki, ülkelerindeki tüccarlara kazandırma savaşını vermeye başladılar. Bu politikayı ortaya koydular. Dolayısıyla böyle bir durumda Osmanlı toprakları üzerinde yönetim Osmanlı'da olabilir, başkasında olabilir hiç önemli değildi. Önemli olan bu hakların onlara verilmesiydi. Bu mantıkla hareket eden Batılar, Osmanlı topraklarındaki Osmanlıya karşı her düşünceyi, her hareketi değerlendirmeye başladılar. Bugünkü olduğu gibi. İşte bugün de Amerika aynı şey yapıyor. Bu topraklarda her fikri, her devletlere karşı fikri, önüne engel olabilecek devletlere karşı fikri daima ön plana çıkarıyor ve iktidarları değiştirmeye başlıyor. Kendilerini kafir sapık ilan eden ve üzerlerine savaş açan Osmanlı'ya karşı Müslüman toplulukları desteklediler. Arapları, Yemenlileri, İngilizler destekledi. Onlara devlet vaat etti. Ne yazık ki bu gelişmelerde Osmanlı'nın son yöneticileri gerekli basireti, politikayı, icraatı gösteremediler. Batılılar bu bölgeleri kışkırtıp Osmanlı'ya karşı savaştırırken ve desteklerken Batılılar... Osmanlı yöneticileri, parçaları, valileri bu noktada oradaki halka yönelik politikaları, birleştirici politikaları beceremedi. Avrupa ülkeleri, Balkan savaşları boyunca Osmanlı'ya karşı özgürlük savaşı verenleri desteklerken, Osmanlı'ya karşı din, yerel yönetim özgürlüğü isteyen toplulukları da desteklediler. Balkan Savaşları, Hicaz Savaşları, Yemen Savaşları, Osmanlı'nın gücünü sarsan savaşlardı. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na bazı madalya düşkünü paşaların basiretsiz tutumları yüzünden katılması, kendi ipini çekerek yıkılışını hazırladı ve yıkıldı. Bu tarihi özette, bu sonuç hepimizin bildiği bir sonuç. Osmanlı'nın yıkılışıyla Müslümanlar bir gerçeği gördüler üç kıtaya hakim olan Müslümanların hilafeti yıkılmış, Müslümanların yaşadığı topraklarda birçok devlet kurulmuş, hakimiyetler ya aşiretlerin ya da İslam anlayışından uzak batılı anlayışlara sahip olanların eline gelişmişti. Önceki yıllarda Müslümanlar arasındaki savaş, geleneklerden gelen din savaşı ve hilafet kimde olacak savaşı iken Müslümanlar tepelerindeki iktidarların İslam dışı, batı güdümlü yönetimleriyle savaşmak zorunda kalmasına neden oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanların yaşadıkları yerlerdeki petrol bölgeleri, petrol hakları Batılıların eline geçmiş. Batılılara bu imkanları veren yönetimler, Batı'nın kuklası yönetimler kabul edilmişti. Müslüman toplumlar başlarında batılı yöneticiler görmüyordu. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanların yaşadığı yerlerde kurulan devletler, devlet yönetimleri İslam dışında oluşuyordu. Aşiretlere bağlı krallıklar, sol, kapitalist anlayıştaki devletler artık Müslümanların iktidarlarıydı. Batılılar ülkelerini işgal etmemişlerdi. İşgal etseler de bırakıp gitmişlerdi. Ama Batılılar giderken kurulmasına ve yönetilmesine onay verdikleri devletler, Batılı komutanlardan, Batılı valillerden daha iyi Batının çıkarlarını koruyan yöneticiler tarafından yönetilmeye başlandı. Bütün bu gelişimler Müslüman ülkelerde Müslümanların kurtuluş hareketlerinin başlamasına neden oldu. Müslümanların yaşadığı ülkelerde ilk zamanlar geleneksel değerlerle anladıkları din anlayışıyla harekete geçen Müslümanlar zaman içinde Kur'an'a yöneldiler. Müslümanların klasik fıkhına göre darul meslube yani gasp edilmiş topraklar veya işgal altındaki topraklar üzerine üretilmiş hukuk kaydına göre Müslümanlar işgal edilen topraklar kurtuluncaya kadar cihattan yani mücadeleden vazgeçemezler. Topraklarını işgal edenlerle asla barış görüşmeleri yapmazlar, yapamazlar. Bu kayda doğrusunda Müslüman ülkelerde batılı devletlerin güdümünde oluşan yönetimlere karşı ciddi isyanlar başladı ilk zamanlar. Ancak bu isyanlar batı destekli yönetimler tarafından acımasızca bastırıldı. Halifeliğin 1924 yılındaki bilgisayarından bu yana 90 yıl geçti. 90 yıl içinde Müslüman ülkelerde nesiller değişti. Yeni nesiller Ülkelerini milli değerleriyle kabul etmeye başladılar. Bu süreç içerisinde 90 yıl geçti ve 90 yıl içerisinde Müslümanların kültür yapısı değişti. Osmanlı döneminde Müslümanlarla Müslümanlar arasındaki savaş, din mezhep savaşı iken hilafet ve iktidar savaşı iken birinci dünya savaşında batıya karşı bir mücadele iken ve ondan sonra Müslümanlar mevcut kurulan yönetimlere karşı isyanlarını sürdürürken isyanlar bastırıldı. Yeni nesiller oluşmaya başladı ülkelerde ve bu 90 yıl içerisinde oluşan yeni nesillerin anlayışları artık ülkelerini milli değerleriyle kabul eder hale geldiler. Dedelerinin, babalarının tepki verdiği şeylere karşı tepki vermez oldular. Yani, mesela 1. Dünya Savaşı'ndan önce ve 1. Dünya Savaşı'nda dedeleri, babaları nelere karşı tepki veriyorsa onlara karşı tepki vermez oldular aynı şekilde. Milli değerlerle kurulan devletler kabul edildi. Yeni nesiller tarafından. birin Dünya Savaşı'nın arkasındaki kurulan devletler o milli değerlerle kabul edilerek yasal hale geldi. Mesela örneklersek milli değerlerle kurulan devletler Türkiye Cumhuriyeti, Irak Devleti, Suriye Devleti, Ürdün Devleti, Kuveyt Devleti, Mısır Devleti, Suudi Arabistan Devleti, Yemen Devleti, İran Devleti gibi devletler artık o toplumların insanları tarafından Suriyel için Suriye, Iraklı için Irak, Mısırlı için Mısır, Suudistanlı için Suudi Arabistan Devleti, Kuveytli için Kuveyt Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri için Birleşik Arap Emirleri, Yemenli için Yemen Devleti, İran için İran, İranlar için İran Devleti, artık milli bir devlet, korunması gereken bir devlet, hatta uğruna savaşılması gereken bir devlet imajı olarak ortaya çıktı. Ve zaman içerisinde de bu devletler birbirleriyle milli değerler için kendileriyle savaştılar, bu toplumlar Müslümanlar olarak, Müslüman toplumlar olarak zaman zaman devletler için birbirleriyle savaştılar. Bu savaşlarında asla şunu sormadılar. Biz Müslümanlarla niçin savaşıyoruz? Müslümanların devletleri birbiriyle savaşırken savaşan insanlar artık savaştığımız insanlar Müslüman niçin savaşıyoruz demediler, akıllarına getirmediler. Ne yazık ki bu ülkelerde yaşayan toplumun çok az kısmı bu anlayışlardan uzak Müslümanlar Müslümanlarla savaşmaz anlayışına sahip. Ama genele baktığımız zaman ülkesi için asla karşıdaki insan Müslüman mı, kafir mi yani ne bunu sormaz oldu ve birbirleriyle savaştı. Çok az kısım biz Müslümanız, Müslüman ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizle savaşmayız anlayışına sahip oldu. Ama iki devlet bir araya gelince savaşmak için onlar da savaşa ya girmek zorunda kaldı ya ülkesinden kaçmak ya da vatan halinden ceza almak zorunda kaldı. Çünkü mesela İran'la Irak savaşırken veya örnek diyelim Suriye ile Irak savaşmaya kalkarsa ne olacaktı? Iraklı için Irak için savaşmak Suriye için Suriye için savaşmak gerekiyordu. İki taraftaki insanın düşüncesi, inancı aynıydı. Belki mezhebi bile aynıydı. Fark etmiyordu. Hani Şia olmuş, Sünni olmuş, savaşıyor. Meshep savaşı diyelim ama Aynı mesajden olması da fark etmiyordu. Savaşıyorlardı ve bu savaşta ben savaşmam, karşındaki Müslüman kardeşim ben onlarla savaşmam dediği zaman durum zorlaşıyordu. Başlarındaki komutanlar onları vatan haini olarak değerlendirebiliyordu. Mahkemelere çıkarabiliyordu. Örnekler. Yani. Bugün örneklerin Türkiye savaşa girse, Irak'la veya İran'la veya örneklerin Suriye'yle savaşa girse Türkiye'de bu savaşa hayır diyecek, buradaki Müslüman kardeşlerimizle savaşmayız diyecek, kaç kişi çıkar ve çıkanların durumu ne olur? Gerçekçi olarak düşünmek gerekir. Hatta öyle bir durum var ki, barış döneminde sınır komşusu köylerde, akraba olanlar bile bu yargılardan uzak kalamadılar. Kalmadılar da. İki ülke arasında savaş çıkınca. Toplumların az bir kesimi, Müslümanlar kardeştir prensibinden giderek, birbiriyle savaşmayı istemezken devletler arasındaki herhangi bir çatışmada ulusallaşırlar özet olarak ümmet anlayışı Kur'an üzerine yürüyen Müslümanların anlayışında varlığını korurken yani mesela Kur'an üzerine yürüdüğünü, İslam için yürüdüğünü söyleyenler ümmet anlayışı noktasında bir anlayışa sahipken bu varlık sadece düşüncede geçerliliğini korur. Değilse ne klasik fıkha göre düşünüp ümmet fikrine ulaşanlar ne de Kur'an Müslümanlığı üzerine yürüdüğünü iddia edenler ulusalcık sendromundan kurtulamazlar. Mesela çok basit örnekler vereceğim. Ümmet anlayışına sahip Kur'an üzerine yürüyen bir Müslüman savaş da yok ortaya çok basit. İran'la Türkiye futbol maçı yapsa kimi tutacak? Türkiye'de yaşayanlar Türkiye'yi, İran'da yaşayanlar İranı tutacak. Ya bu futbol maçıdır. Hatta maç sonunda kavga da edebilirler ha. Ulusalcık sendromundan kurtulamazlar. En basit örnek, en masumane örnek. Suriye ile Türkiye savaşsa, ümmet anlayışına sahip Müslümanlar Türkiye'yi destekler. Bu maç sonunda bir kavga çıksa, Suriyeli dövmeye giderler. Müslümanlar birbirleriyle savaşırsa ümmet anlayışı ortadan kalkar. Mesela İran'la Irak savaşsa veya İran'la Suriye savaşsa veya Türkiye ile Suriye savaşsa. Müslüman ülkeler kim kimi tutar, neden tutardı sorgusunda ümmet anlayışı bir kenara de başka şeyler gündeme gelir. İşte bugün mesela Suriye'de çıkan olaylarda İran'ın Esad'ı desteklemesi, Esad'a karşı olan grupları Türkiye'nin desteklemesi farklı bir olgudur. Türkiye'deki birçok İran sempatizanı Müslüman Suriye olaylarından sonra İran'a karşı çıkmıştır. Nedenlerini doğru bir şekilde tahil etmiş midir sorgusunda Asla ben doğru tahliye edildiğine inanmam. Bir sene önce, bir buçuk sene önce, iki sene önce Ahmet Necad'ı havalanda karşılayıp etrafını düzenler, ona alkış tutanlar, bir sene sonra Suriye olayından sonra hain olarak damladılar ve hain olarak birçok söylemde bulunan da tanıdığım insanlar var. Neden böyle yaptığınız sorgusunda doğrudur cevap veremiyorlar. Türk kökenli Müslümanlar Osmanlı din anlayışını üç kıtadaki Osmanlı iktidarının özlemiyle ümmet fikrine ulaşırken ayetlerdeki Müslümanlar kardeştir ayetini kendi çıkarlarına göre değerlendirmektedirler. Bu cümlenin altını çiziyorum. Tekrar söylüyorum. Türk kökenli Müslümanlar Osmanlı din anlayışını üç kıtadaki Osmanlı iktidarının özlemiyle ümmet fikrine ulaşırken yani Türkiye'deki bir Müslüman Ümmet fikri varsa kafasında, bu ümmet fikrinin temelinde Osmanlı'nın iktidar yapısındaki din anlayışı vardır. Dünyadaki bütün Müslümanların birlik ve beraberliğini sözel olarak söylerken, biraz derinlemesine incelesek, biraz sorgulasak, sonuçta Osmanlı'nın din anlayışı çıkar ve Osmanlı'nın siyasetinin uzantısı olan bir ümmetçilik fikri ortaya çıkar. Kur'an'ın Müslümanlar kardeştir fikrinden kaynaklanan bir öz olarak çıkmaz. Müslümanlar kardeştir, evet ama Müslümanların iktidarı yine Türklerde olmalıdır. Bu tür anlayış, diğer Müslüman ülkelerde kendi ırkları için geçerli olabilir. İşte 70'li yıllardan beri örnekleyelim, kamiyetçi din anlayışını ortaya koyduğunu iddia ettiğimiz bir MHP fikir tarzı Kamiyetin din anlayışını ortaya koymadığımız bir mezhep, refah, Erbakan din anlayışının uzantısı olan bir Müslümanların birlik ve beraberliği, bir ümmet fikri, bir topluluk fikri, Müslümanların birlik içerisindeki hareket tipinde böyle bir birlikte Müslümanların lideri kimdir anlayışında, hem Erbakan için hem de diğer taraf için Müslümanların Nideri yine Türklerdir veya bugünkü AKP'nin de tarzıdır. Ha, diyeceksiniz ki, dünyanın gerçeği bu. Dünyanın gerçeğinin bu olması farklı bir şeydir. Ama o düşüncenin altında yatan temel farklı bir şeydir. İkisini ayırmak gerekir. Müslüman ülkelerde, Müslümanların ayetlere yaklaşım biçimi, onların ayetlerden neler anlayacağının da işaretidir. Müslümanların ayetlere yaklaşımı, Müslüman ülkelerdeki iktidar anlayışları tarihten gelen veya mevcut durumdaki iktidar anlayışlarından kaynaklanmak olmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfuz alanlarını bölüşen Amerika ve Rusya'nın uyguladığı kapitalizm ve sosyalizm anlayışlarının Müslümanların fikir gelişiminde önemli olduğunu görmek zorundayız. Yani Müslüman toplumlarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta'da dünyayı bölüşen Amerika ve Rusya nüfuz alanları olarak kendi alanlarında kalan ülkelerde, Müslüman ülkelerde belli uygulamalar yapmışlardır. Bu uygulamalardan çıkan sonuca baktığımız zaman özette, Amerika'nın nüfuz alanında kalan bölgelerdeki Müslümanların yetişmesi, Müslümanların fikri gelişimleri daha çok liberal, daha çok mülkiyetçi, daha çok kapitalizme yönelmiş, daha çok ferdi hakları öne çıkaran bir anlayış iken sosyalizmin uygulandığı ülkelerde Müslümanların anlayışları daha çok devletçi, daha çok toplumcu anlayışa sahiptir. Hatta birçok Müslümanların yaşadığı ülkelerde sosyalizm kullanıyorsa orada İslam sosyalizmi tabiriyle yeni bir İslam anlayışı sosyalizm ve İslam'ın birleştirme tarzı gibi fikirler öne çıkmış. Hatta 1900 70 ile 80 arasında o 10 yıllık içerisinde Irak'ta, Suriye'de ve Libya'da hatta Mısır'da bu yönde fikirler ortaya atılmış, hatta kitaplar yazılmış, hatta Kattafi'nin ilk kitabı, Yeşil Kitap, Sosyalist İslam'ı ve Iraklı ve Suriyeli bazı yazarların İslam Sosyalizmi kitapları Türkiye'de tercüme edilmiş ve okutulmuştur Türk halkına. Bütün bunlara rağmen hangi ülkede olursa olsun Müslümanların batı egemenliğinden kurtulma düşüncesi, işlerindeki batılı egemen güçlerin kovulması, Orta Doğu'daki İsrail devletinin batının Müslümanlar arasına soktuğu ajan bir devlet algısı, ileride Müslümanların yine dünya imparatorluğuna yönelecek bir devletlerinin olması, düşüncelerinin, hayallerinin ana dinamiğini oluşturmaktadır. Müslümanlar bu gerçeklerle ayetleri okuduğunda Allah'ın ayetlerinde eğitip yetiştirmek istediği Müslüman'ın anlaşılması zorlaşır. Şimdi, kafada tarihten gelen birikintiler var, tarihten gelen özlemler var ve gelecek için beklentiler var. Bütün bunlarla beraber ayetler okunduğu zaman ayetlerin doğru anlaşılması zorlaşır. Müslümanlar bir taraftan geleneklerinden, tarihinden gelen kültürel İslam anlayışıyla, diğer taraftan özgürlüklerine kavuşup, dünya imparatorluğuna yönelecek din anlayışıyla ayetler okuduğunda, ayetler okuyanlara hitap etmemektedir. İşin aslında. Yani Müslümanların kafasında bu tür bir gelişim varken, nasıl bir gelişim? Geleneklerinden, tarihinden gelen kültürel İslam anlayışı, diğer taraftan özgürlüklerine kavuşup dünya imparatorluğuna yönelecek bir din anlayışı varken Müslümanların kafasında, hayalinde, yaşamında ve inançlarında Kur'an okuduğu zaman ayetler o insanlara hitap etmemektedir. Çünkü bütün bu oluşumlar ayetlerden kaynaklanan oluşumlar değildir. Yani Müslümanın kafasındaki bu tür oluşumlar ayetlerden kaynaklanmamaktadır. Allah iktidar olmayı Müslümanların dünya üzerinde imparatorluklar kurmasını bir nimet olarak sunmaktadır. Bir hedef, bir gaye olarak sunmamaktadır. Örnekleyelim. Önemli olan iktidar, nimet nasip edilen Müslümanların neler yapacaklar, ayetlerde söz edilen adaleti nasıl sağlayacaklarıdır. Ayetlerde belirtilen adalet, insanın bireyinde, kişiliğinde, ferdinde, ailesinde, toplumunda, iktidar olduğu devletlerde sağlanacaktır. Allah'ın ayetlerde tarif ettiği adalet. Böyle bir adalet anlayışının birbirinden farkı yoktur. Yani Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği adalet, insanın kişiliğinde sağladığı adaletle, ailesinde sağladığı adaletle, devlet idaresine geçtiği zaman orada sağladığı adalet arasında bir fark yoktur. Ama bugüne baktığınız zaman, bugün Devlet yöneticisi veya politikası veya siyasetçisi devlet yönetmek için her türlü çıkara uygun, devletin çıkarına uygun her türlü yalanı veya her türlü hileyi ortaya koyabilir ve halkından her şeyi gizleyebilir. Veya Osmanlı'nın din anlayışında ortaya koyduğu bir mantık var. Nedir o? Devletin selameti ve devletin ilelebet yaşayabilmesi için ortaya bir kural getirilir veya bir yasa getirilir veya ortaya bir hüküm ortaya konur. Veya bir icraat yapılır. Kur'an'a uygun mudur? Hayır. Neden yaptık? Devletin selameti için. Böyle olması gerekiyor. İşte halbuki Allah Kur'an'da adalet kavramını böyle tarif etmiyor. Nasıl tarif ediyor? Kişi birey de olsa, feth de olsa, bir aile reis de olsa, bir toplum içindeki herhangi bir insan ve toplum akraba da olsa ve devletin herhangi bir yerinde ister en yüksek tefesinde bir halife veya devletin en başında bir kral, bir imparator veya bir halife olsa, veya devlet memuru olsa, aynı şekilde hareket edecektir. Allah'ın ayetlerini uygulayacaktır. Orada yalan, hile hurda olmayacaktır. Orada haksızlık ve zulüm olmayacaktır. Kişi bunu sağlayacaktır. Dolayısıyla bir ferdin şahsında kişinin de yaptığı, gerçekleştirdiği, nefsinde gerçekleştirdiği adaletle, devletin başında gerçekleştirdiği adalet arasında hiçbir fark olmayacaktır. Kur'an'ın adalet mantığı budur. Ama iktidar odaklı devletinin adalet anlayışı bu değildir. İktidar için her şey mübahdır. İktidarın selameti için her şey mübahdır. Hatta işte Ehl-i Sünnet fıkında temel bir kayda vardır. Nedir? Fitne çıkarmamak için zalim de olsa hilafete veya halifeye isyan günahtır. Neden? Fitne çıkarmamak için. Bahanesi de hazırdır. Fitne çıkar. Ona isyan edersek fitne çıkar. Aynı mantığı bugün Türkiye Cumhuriyeti kullanmıştır uzun yıllar. İşte sorcular gelmesin, komünizm gelmesin, toplum bölünmesin, dolayısıyla mevcut iktidarı destekleyelim. Geleneksel Müslüman, muhafazakar Müslüman olan şey hep bu noktadan hareket etmiştir ve bu noktadan hareket ederek sağ partileri desteklemiştir, sağ partilere oy vermiştir, örnekleyelim. Bu Ede Sünnet'in mantığıdır, devam eden bir mantıktır yani. ve Osmanlı'nın bir mantığıdır. Adaletin temeli insanın Allah'a teslim olarak aklını, mahkemesini, iradesini, nefsini ayetler doğrultusunda eğitmesi, geliştirmesiyle sağlanacaktır. Ancak Müslümanların bugünkü görünümü böyle değildir. Müslümanlar sanki kendilerini 3 kıtaya hakim olan bir imparatorluğun mirasçıları görüp bir an önce aynı güce ulaşma idealiyle ayetlere yönelmekte, ayetlerden bu yönde kendilerini güçlendirecek bilgiler elde etmeyi amaçlamaktadır. Böylece Allah'a tabi olan bir Müslüman yerine egemenliğe koşan bir Müslüman olmayı arzulamaktadır. Egemen insan anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bugünkü Müslümanların arasındaki temel kavgaların nedenleri de budur. Çünkü Müslüman İslam anlayışını bu noktadan alıyor. Dolayısıyla her Müslüman kendi İslam anlayışının egemenliğini savunuyor ve her Müslüman kendi anlayışının, kendi Kur'an'daki Kur'an'ı okuduğu zaman, ayetleri okuduğu zaman anladığı ayetlerin anlamını egemenlik kavramı içerisinde hemen etrafa egemen kılmaya ve bunun egemenliğini sağlamaya çalışıyor ve böylece tartışmalar, çatışmalar başlıyor. Bugün Müslüman arasındaki aşırı çatışmaların, aşırı bölünmelerin nedeni de bu. Çünkü her Müslümanın kafasında İslam anlaşılmasında bir egemenlik kavramı var. Hemen bir an önce Egemenlik kavram var. Bu egemenlik kavramıyla her Müslüman hemen anlayışıyla karşısındakine egemen olmaya çalışıyor. Bu durum Müslümanların Kur'an'ı iktidar odaklı okumalarını gündeme getiriyor. Sürekli bu noktadan okuyorlar ve böylece Kur'an'dan anladığı her şeyi iktidar odaklı anlıyor. Her şeyi. Adalet odaklı anlamıyor. Allah'ın ayetleri iktidar odaklı okunduğunda iktidar olmaya şartlanmış insanların ayetleri iktidar aracı olarak görmelerine neden olacak sonuç olarak doğal. Halbuki Allah, ayetlerini Müslümanların iktidar olacakları, olmaları gerektiği noktasında göndermemiş. Aksine, iktidar olmayı kendisinin imtihan aracı olarak Müslümanlara verdiğini belirtiyor, sunduğunu belirtiyor. Yani insanlara mümin olun, Müslüman olun ve hemen, mevcut toplum içerisinde iktidara koşun, bu inancı insanlara hakim kılın diye bir emir yok temelde. Hakim kılma, iktidar olma güç olarak ortaya çıkıyor. Bu gücü Allah bir nimet olarak mümin topluluğa Müslüman topluluğa veriyor. Ve bunun da nedenini belirtiyor. İntihan ediyor. Adaleti sağlayın. Sağlayacak mısınız? Sağlamayacak mısınız? Hangi konum doğrusu olsun adil olmak zorunda olan Müslümanlar öncelikle Müslüman yani Allah'a teslim olan insan olmayı, sonra adaleti, aklına, muhakemesine, iradesine, yaşamına yerleştirmeyi başarmalı. Ayetlerin anlattığı bu. Allah, ayetleriyle böyle bir Müslüman yetiştirmeyi amaçlıyor. Ayetleri, iktidar odaklı okuyan Müslümanlar, ayetlerdeki bu amacın dışına çıkıyor, iktidarlar için gerek ferdi, gerekse toplumsal, gerekse devlet iktidarı için hemen ayetleri bu şekilde yorumlayarak egemenlik savaşına giriyor, kavga da buradan çıkıyor. Bugün iki Müslüman arasında hemen bir tartışma çıkıyorsa, her ikisinin de okuduğu ayetlerden egemenlik anlayışına sahip olması ve karşısındakine egemenliğini kabul ettirmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Bu, onun Kur'an'daki ayetin anlamını kabul ettirme anlayışından çok aslında, işin psikolojik temelinde egemenlik anlayışıyla meseleye bakması vardır temelde. Kur'an'ı iktidar odaklı okuyan Müslümanların görüntüleri nelerdir dersek, şöyle bir tasniflemeye gidersek veya göstermeye çalışırsak, iktidar için işlerinde yaşadıkları İslam dışı düzenlerle uzlaşmayı, düzenleri ele geçirmeyi odaklanmışlardır. Yani hemen iktidarı tuşledikleri için ilk yapılan şey mevcut düzenlerle uzlaşmak, o düzenleri ele geçirmeye çalışmaktır. Ayetleri bu yönde okumaktır. Ayetleri bu şekilde yorumlamaktır. İslam'ı bu şekilde yorumlamaktır. Veya, ikinci görünüm, henüz İslam'a, yani barışa, huzura, esenliğe sahip olmayan din anlayışıyla tarihsel, kinleri, nefretleri gündeme gidilerek toplumla savaşa başlamışlardır. İktidarla değil, dikkatinizi çekiyorum. Toplumla savaşa başlamışlardır. Ya iktidarla uzlaşmışlar, ya da toplumla savaşmaya başlamışlardır. İktidarla değil, toplumla. Üç kıtaya hakim olan devletin, yani şunu söylüyor. Ya iktidarla uzlaşıyor ya da toplumla savaşıyor. Toplumla savaşırken ana neden belli. Eğer siz böyle olmasaydınız bu devlet olmazdı. Müslümanlar bu hale gelmezdi. Bütün yanlışlıklar bizde Biz de bu toplumda toplum değişmelidir. Niye değişmiyorsunuz? Sapıklar, kafirler, biraz zındıklar tabiriyle üzerine gitmek vardır. 3 kıtaya hakim olan devletin iktidar olma mantığı, kuralları, Müslümanların devlet olma mantığına ulaşmaktadır. Yani Allah ayetlerinde Müslümanlar işte mümin olun, İslam'ı yaşayın, bir an önce devlet olun, devlet kurun diye bir emir vermemişken, üç kıtaya hakim olma anlayışı, iktidar olma mantığı, üç hakim olan devletin iktidar olma mantığı kuralları, o dönemlerde oluşan fıkıh kuralları, hemen Müslümanların bir an önce devlet olma mantığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kültürden etkilenen Müslümanlar, bir an önce iktidara koşmayı arzuladıkları için hemen ya iktidarlarla uzlaşmayı ya toplumla savaşmayı veyahut da iktidar mücadelesi vermek için devletle savaşmayı ön plana çıkarırlar ama devletle savaşmak daima son planda kalır. Kolayı toplumla savaşmak veya düzenle, mevcut düzenle ne yapmaktır? Uzlaşmaktır. Üç kıtaya hakim olan devletin savaş mantığı, kuralları Müslümanların savaş mantığı, kuralları haline gelir. Yani zamanlar Üç kıtaya hakimliği Müslümanlar. O dönemler bir savaş hukuku oluştu, o zamanlar bir savaş mantığı oluştu, savaş kurallar oluştu. Bütün bu kurallar Müslümanların savaş mantığı ve kuralları haline gelir. Aynı şekilde üç kıtaya hakim olan devletin din anlayışı, sanki iktidara birdenbire gelecek Müslümanların da din anlayışı haline gelir. Biraz önce söz ettik. Üç kıtaya hakim olan din anlayışı kendine biat edenlere hak demiş kendilerine biat etmeyenlere batılsın, sapıksın, kafirsin demiştir. Üzerlerine savaş açmıştır. Bu yönde fetvalar verdirmiştir. Dolayısıyla bu mantığa sahip olan Müslümanlar da hemen ayetleri okurlar ve bu mantıkla hareket etmeye başlarlar. Hemen kendilerine kabul etmeyenleri, yani değişik manada biat etmeyenleri, çünkü devlet olduğu zaman biat kavramında, devlet olmadığı zaman kabul etme kavramında Müslümanlar görüşlerini kabul etmeyenleri, anlayışlarını kabul etmeyenleri sapık, kafir, dinsiz, zındık olarak tanımlamaya başlamışlardır. Çünkü aynı mantıkla hareket ediyor. Değişen bir şey yok yani. Allah'ın ayetleriyle tanımladığı Müslüman yerine Osmanlı Müslümanlığı olmak öne çıkmıştır. Direkt söylemesiler Sanki Osmanlı Müslümanıymış gibi hareket etmek öne çıkar. Osmanlı Müslümanı, üç kıtaya hakim Müslüman anlayışıdır. Üçkütüye hakim devletin hak saydığı mezhepler hak, batıl saydığı mezhepler batıl olarak kabul edilir. Bugünkü Müslümanların da kafasındaki yapı genelde budur. Üçkütüye hakim bir devlet neleri hak saymışsa onları hak kabul eder. Neleri batıl saymışsa onları batıl kabul eder. Bugün çok ince bir ayrıntıya girersek mesela mezhepleri kabul etmeyen arkadaşlar bile mezheplere karşı tavrında mesela bir Hanefiye, bir Şafiye, bir Hanbeliye, bir malikeye bakış tarzına baktığı gibi bir mutezileye bakmaz veya bir cahiliye bakmaz. Onlara biraz daha soğuk bakar, bunlara biraz daha samimiyetle bakar. Sadece bu mezheplerin mezhepler tarafından çok ne yapıldığını, istismar edildiğini, çıkarlarına kullanıldığını ifade ederek yumuşatmaya çalışıyor o bakışı. Üç kıtaya hakim devletin uyguladığı, uygulattığı fıkıh kuralları, devlet ahkamı, İslam hukuku olarak kabul edilerek Ayetlerden uzaklaşılır. Üç kıtaya hakim devlet, zamanın çıkarlarına göre devlet ve toplum ahkamını oluşturmuştur aslında. Yani o dönemlerin özelliklerine göre, çıkarlarına göre bir hukuk oluşturmuştur. Bugüne hitap etmesi zorken, Müslümanlar bu özden uzaktırlar. Halbuki üç kıtaya hakim iktidarın onaylamadığı hukuki görüşler, geçmişte reddedilmiş hükümleri verenler sapık, zındık, mezhepsiz, kafir olarak tanımlanmışlardır. İktidarın verdiği hukuki görüşler kadar buna muhalif eden, o görüşlere muhalefet eden Müslümanların görüşleri vardır. Ama Müslümanlar o görüşleri kabul etmezler. Çünkü onlar zaten o üç kıtaya hakim din anlayışla zaten sapıklarındır, zaten zındıklarındır, zaten mezhepsizlerindir, zaten küfrüne hükmenilen kişilerindir. Üç hakim olma anlayışıyla ayetleri okuyanlar, ayetlere göre Müslüman olma yerine, yine üç hakim olacak ideallere asker yetişmek üzere kendini şartlandırmaya başlarlar. Yani, iyi bir Müslüman, Kur'an'ı anlayan bir Müslüman, gerçekten Allah'ı anlayan bir Müslüman olsan ne olur? Ne olacak? sorgusunda verilecek cevap genelde Yine Müslümanlar dünyaya hakim olacaklar. Eski atalarımız gibi, eski Müslümanlar gibi dünyaya üç güdeye hakim olacaklar. Hatta Amerika'ya kadar gidecekler. Uzak duruyacaklar gidecekler. Dünya imparatorluğu kuracaklar. Bakın, nedir hedef? Hedef budur. Ayetlerin hedefi bu mudur? diye sorgusunda ayetlerin direkt hedefinin bu olduğu görüntülüyor temelde. Onlara göre ayetlerin kendilerini bilinçlendirmesi iyi bir asker yetiştirmesine yöneliktir. Eğer Kur'an'ı çok iyi okur ve ayetler bu insanları bilinçlendirirse onlar çok iyi Allah'ın askerleri olacak. Niye günümüz Müslümanları zayıf durumda? Niye Müslümanlar bugün birbirleriyle çatışır durumda? Soruların özetinde Müslümanların bugünkü durumuna gelmesi iktidar odaklı din anlayışından uzaklaşmalarıdır. Bu soruların cevabı. Kim tarafından söyleniyor bu? Üç kıteye hakim din anlayışıyla din öğrenen, Kur'an öğrenen ayetleri anlamaya çalışan insanlar tarafından söyleniyor. Yani, niye bugün Müslümanlar zayıf, niye Müslümanlar bugün birbiriyle çatışıyor? El cevap, çünkü Müslümanlar iktidar odaklı din anlayışından uzaktırlar. Bu nedenle Müslümanları bir araya getirecek lider, cemaat arayışları Müslümanların birinci hedef haline geliyor. İyi bir lider olsaydı, Müslümanlar zayıf olmazdı. Onları birleştirecek güzel, iyi bir lider olsaydı, Müslümanlar bugün birbirleriyle çatışmazdı. Böyle ayrılık da ayrılık olmazdı. Bütün mesele Müslümanların başında iyi bir lider yok. Yani Müslümanların iktidarı yok. Onları yönetecek bir iyi, kaliteli, düzgün bir adam yok. Soruların cevapları bunlardır. Halife, halifelik konuları böylece birinci sıraya yerleşir. Yani iyi bir Müslüman Allah'ın tarif ettiği Kur'an'daki kavrama göre nedir? Allah'a teslim olmuş, her şeyi ayetlere göre çözen, adil olan bir insan bireyinde, ailesinde, ferdinde veya yönetici olarak seçildiğinde, devletinde. Bunu başaran insan olması gerekirken, esas ayetlerin insanı, mümin olan insanı yönlendirdiği yer buyken, üst kıtaya hakim din anlayışıyla ayetleri okuyanlar, hedefi halifeye, halifeliğe doğru götürürler. Birinci sırada. Böylece Müslümanların aklına, muhakemesine, iradesine, yaşamına Allah, ilah olarak, yani yönetici, hükümran olarak hakim olacakken, Kişisel liderler hakim olur. Biz birlik olmalıyız. Bizi birleştirmese iken birisi mutlaka olmalıdır. Öyleyse başımızda bir lider olmalıdır. Bu lider olmalıdır. Özünden hareket ederek ne yaparlar? Allah'ın yöneticiliğini, Allah'ın hükümranını, akla, mantığa, muhakeme, iradeye yerleştirecekken hemen etrafta kendilerini, duygularını tamamlayacak, kendilerini okşayacak, kendilerinin hayallerini gerçekleştirmeye yönelik sözler söyleyecek onları sürüklese edecek liderler aramaya başlarlar ve böylece cemaatler, gruplar ve liderler, insan liderler ortaya çıkar ve onların etrafında öbeklenmeye başlanır ve onların sözleriyle kavgalar sürmeye başlar. Neden kavgalar sürer? Müslümanlar arasında çalışmalar sürer. Çünkü Müslümanların kafasında onları gerçekte ayetlere göre birleştirecek Allah ilah değildir. Kimdir? Onları yöneten liderleridir. Yani onların sevdiği, saydığı, arkasından gittiği kişilerdir. Onlar, ayetleri artık onların anlayışıyla anlamaya başlarlar. O arkalarından gittiği, sevdiği, saydığı kişileri, İslam'ı anlamada önder, örnek olarak kabul ederler. Allah'ın hükümlanlığı akıldan gider, mahkemeden gider, iradeden gider. Onların yanlışlarını görmez onlar. Allah'ın ayetlerinde bize örnek kıldığı birçok Resul var. Hemen her Resulün Hayat farklı özellikler taşıyor. Devasa iktidarını kaybeden Süleyman, Hz. Süleyman. Nem suresinde başlangıçta bir Süleyman tarif ediyor, onun iktidarı tarif ediyor. Bitişte bir iktidar tarif ediliyor, bir yok oluş, bir yıkılış, tahtın gidişi tarif ediliyor. Kısacık bir aslında. Kuyuya atılıp köle olarak satılan, Allah'ın takdiriyle Mısır'ın yönetimine ulaşan Yusuf, anlatılıyor, Hz. Yusuf. Öldürülecek korkusuyla nile bırakılan, Firavun'un kardeşi tarafından sudan çıkarılıp Firavun adayı olarak yetiştirilen, sonra Mısır'dan kovulan, Rasul olarak Mısır'a geri dönen, Firavun'u ahtus eden Hazreti Musa anlatılır. Mezopotamya Krallığı'ndan uzaklaşan, yeni topluluklar, yeni medeniyetlerin oluşmasının temelini atan Hazreti İbrahim anlatılır. Hangi Rasul'ün hayatını okursak okuyalım, hangi Rasul'le ilgili hayatın özüne bakarsak bakalım, onların din anlayışında İktidar odaklı din anlayışı yok. Aksine Allah'ın istediği Müslüman olma bilgisi ve bilinci var. Fakat onlara Allah nimet olarak iktidarlarda nasip etmiş. Ellerinden iktidarlarda almış. Süleyman'ın elinden iktidarını almış. Yusuf'a iktidar vermiş. Musa'ya iktidar vermiş. İbrahim Mezopotamya Krallığı'ndan Nemrud'un Krallığı'ndan Suudi çöllerine gitmiş. Oralarda yeni medeniyetlerin fışkırmasına neden olan bir oluşumu bir toplu, bir kabileyi gerçekleştirmiş. Hz. Muhammed'in Resul olarak Mekke'de ortaya koyduğu din anlayışı iktidar odaklı değil. Bunu Mekke'de 12 yıl çalışmalarımızda yeterince açıkladı. Ama buna rağmen Allah ona Medine'de devlet masip etti. Hem de devlet kurduğu toplumun %15'ini Müslümanlar oluşturuyor. Toplumun %45'ini putperest yüzde %40'ini Yahudiler oluşturuyor. Toplam toplumun %85'i Müslüman değil putperest Araplar ve Yahudilerin gerçekleştirdiği bir toplum. %15 güce, toplumsal güce ulaşmasına rağmen sayısal olarak peygamber, iktidar, Müslümanlar devlet kuruyor. Nüfusu fazla olan Yahudi ve putperest Araplar vatandaş oluyor. Bugünkü tabirle. O devlete tabi insanlar oluyor. Toplumun %85'ini oluşturan Arapların ve Yahudilerin peygamberde gördüğü şey aslında adaletti. Müslümanların onlara sunduğu adaletti. Pratikte, Allah'ın takdiri, nimeti ama pratikte bu toplumlar Müslümanlarda ve peygamberde adaleti gördüler. Peygamberdeki adalet anlayışı onların Resulü başlarına lider seçmelerine neden oldu. Devleti birlikte kurarlarken aralarında yaptıkları sözleşme adalet üzerineydi. Aksi olsaydı ne Resulü Medine'ye sokarlardı ne de devlet kurarlardı. Bütün Arabistan Resul'e karşıyken Medine'li putperest Arapların ve Yahudilerin yaptığı büyük bir cesaretti. Bu cesaret adalet içindi. Tersini yapmak daha kolaydı. Mekke ile anlaşıp Taifler gibi peygamberi Medine'ye sokmamak, hatta Mekke ile anlaşıp diğer Araplarla anlaşıp Medine'deki Evs ve oluşan Müslüman toplulukları Medine'den sürüp çıkarmaları gayet kolaydı. Çünkü onlar daha azdı. Mekke ile anlaşabilirler idi, olmadı. Arabistan'ı karşılarına almayabilirlerdi, olmadı. Onlar adaleti tercih ettiler. Ancak Hz Muhammed'de adalet bulacaklarına inandılar. Temelde. İslam'a iman konusu ise Allah ile kendileri arasında bir şeydi. Yahudilerin putlar esrapları. Pratik yaşamlarında adalet bekliyorlardı. İman konusu ise Allah'la kendi aralarında bir şeydi. Allah da bu konuda ayetini gönderdi ve dedi ki Zorlama yok. Peygamber hidayet edemezdi o insanlara. Ama pratikte onlara Allah'ın gönderdiği ayetlerle adalet verebilirdi, adaleti sağlayabilirdi, adalet vaat edebilirdi. Resul de bunu yaptı. Dolayısıyla hidayet Allah'ın elindeydi, adaletli davranmak Resulün elindeydi. Hidayet Allah'ın elindedir, adaletli davranmak Müslümanların elindedir. Bundan imtihan ediliyorlar zaten. Adaletle davranacaklar mı, davranmayacaklar mı? Adalet, insan aklına, muhakemesine, iradesine ve yaşamına, Allah'ın ayetleriyle tanımlanan özgürlüğün, sevginin, saygının, paylaşımın yerleştirilmesinden ibarettir. Temeldeki öz buydu. Tarihten gelen kinlerden, nefretlerden uzak, savaşı değil barışı, esenliği, huzuru öne çıkaran anlayışı, Allah'ın hesabı Allah'a bırakılarak, Yeryüzünde zulmü ortadan kaldıracak insanların hangi dinden, hangi ideolojiden, hangi mezhepten olursa olsun barış, huzur, esenlik içinde yaşayacağı bir düzenin sağlanması, adalet insan aklına, muhakemesine, iradesine, yaşamına yönelmiş her türlü insani egemenliklere karşı Müslümanlar mücadele vereceklerdi. Çünkü insani egemenlikler insanı insani arzulardan heveslerden oluşan, insanın insana köleliğini esas alan ve neticede zulüm doğuran sistemlerdi Allah'ın öğrettiği din anlayışında. Üç kıtaya hakim olan devlet anlayışıyla ayetlerin okunması geçmiş, Abbasi, Memluklu, Osmanlı adalet anlayışlarını gündeme getirebilirdi. Ancak onların adalet anlayışının ayetlerde belirtilen adalet anlayışıyla ilgisi var mı? Mesela biz şunu diyebilir miyiz? Abbasinin adalet anlayışı, Abbasit Devleti'nin adalet anlayışı, Kur'an'ın tarif ettiği adalet anlayışıdır diyebilir miyiz? Veya Emevi'nin adalet anlayışı, Kur'an'ın anlattığı adalet anlayışıdır diyebilir miyiz? Veyahut Mısır'da oluşan Memluflu Sultanlığı hilafetinin adalet anlayışı veya Osmanlı'nın adalet anlayışı, Kur'an'ın anlattığı adalet anlayışı diyebilir miyiz? Onların adalet anlayışının Allah'ın adalet anlayışıyla eşitlenerek ayetlerin okunması zimmi olarak, direkt olarak değil. Şimdi bu sorulara karşı her birimiz hayır diyeceğiz. Ama zimmi olarak alt yapımızda, alt kültürümüzde ne var? Bize en yakın Osmanlı devletinin adalet anlayışı kafamızın bir yerinde yerleşik. Bu ülkede yaşayanlar için, Türkiye'de yaşayanlar için bir yerde yerleşik. Bu yerleşik bilinç altındaki okumamızla egemen olan, okumamızı yönlendiren bilinç alımındaki anlayışa göre, biz aslında Allah'ın Kur'an'daki anlattığı adalet anlayışını, adalet ayetlerini okurken, Osmanlı'nın üç kıtaya sağladığı adalet anlayışını gözlerimizin önünden geçirebiliyoruz, hayallerimizden geçirebiliriz. Farkında onlara. Ve böylece Allah'ın ayetlerde anlatmak istediği adalet anlayışıyla Osmanlı'nın adalet anlayışını eşitleriz. İşte bu ayetlerin anlaşılmasının önündeki en büyük engel. Zira üç kıtaya hükümran Müslüman ülkeler, insanların yönettiği bir devletlerdir. İster Abbasi üç kıtaya hakim olsun, ister Selçuklu, ister Osmanlı, ister Memutlu, fark etmiyor. Bunlar insanların yönettiği ülkelerdir. Bu nedenle insanlarda bulunan ihtirası, hırsı, zaafları taşıyabilir, olumlulukları, olumsuzlukları taşıyabilir. Bu gerçeği görerek her ne olursa olsun Müslümanların, kişilerin, devletlerin, toplumların adalet anlayışından uzak Allah'ın ayetlerindeki adalet anlayışını kazanmaları gerekiyor. Mesela geçen de Facebook'ta bir haber okuyorum. Yüzü acı içerisinde bir resim konuyor. Bu resimde örnek olarak veriyorum. Bir babanın konumunu gösteriyor. İşte evladı kılıçla kesilmiş, karısı silahlarla taranmış bir insanın kafasındaki mücadeleyi, cihat ruhunu normal evinde yaşayan bir Müslüman anlayabilir mi? Normal hayatında yaşayan bir Müslüman anlayabilir mi? Elbette anlayamaz. Ama anlayacağı şey nedir diye sorduğum zaman beynimde, aklımda o cihat anlayışındaki adaleti sağlayabilir mi sorgusunda o çocuğunun ölümünü, karısının ölümünü gören bir Müslümanın hangi adalet anlayışıyla o cihat ruhunu gerçekleştireceği konusunda ciddi tereddütlerin doğabilir örnekleri. Nitekim bugün birçok haberlerde çok farklı yorumları görüyoruz bu noktada. İktidar odaklı olarak ayetlerin okunması, ayetlerin gönderiliş amacından sapmaya neden olur. Müslümanların yanlış yönlere itilmesine neden olur. Çünkü ayetler iktidar odaklı değil, kullara kul olmama, barış, esenlik, huzur odaklı Allah'a teslim olmayı öne çıkaran bir anlayışa sahip. Ayrıca, üç kıtaya hakim olan devlet anlayışı, mezhep odaklıdır. Kaldı ki, üç kıtaya hakim devlet yönetimleri, mezhep odaklılığı taşırken, mezheplerin kabulünde tek seçenek uygulanmıştır. Tek seçenek. Mezhepler devletlere bağlıysa haktır, değilse batıldır. Mesela, Osmanlıyı kabul edenler haktır, diğerleri batıldır. Kabul etmeyenler. Böyle bir anlayış, Allah'ın ayetlerine aykırıdır. Bir taraftan biz şunu söyleyeceğiz. İktidarlar Kur'an'a aykırı muhalefet ettiği zaman Müslüman toplumlara düşen onu kılıçlarıyla düzeltmektir diye inanacağız. Diğer taraftan bir tarihsel gelenekte din anlayışımız doğacak. Bir devletten yana olacağız örnekleyelim. O devletin karşısına şu veya bu nedenle haklı haksız bir söylem çıkacak, bir itiraz çıkacak veya bir başkaldırı çıkacak. Dileceğiz ki siz batılsınız, siz hak değilsiniz çünkü siz halifeye isyan ettiniz. Her halifeye isyan veya her halifeye baş kaldırı halifeye isyan sayılır mı? O zaman halife zulme sapmışsa, halife Kur'an'ın dışına çıkmışsa topluma o halifeye karşı çıkmak düşer ama evli sinet bunu halletmiştir. Fitne çıkarmamak için zulüm içindeki bir halifeye isyan batıldır. Allah'ın ayetleriyle öğrettiği adalet anlayışı mezhebi anlayışlardan üstündür. Kur'an mezhebi anlayışlardan üstündür. Kur'an'ın anlattığı din. Müslümanların Allah'ın ayetlerinde öğrettiği adalet anlayışını kavrayarak Allah'ın istediği Müslüman olduklarında ayetlerin yeryüzüne gönderilme amacı gerçekleşmiş olacaktır. İster hakim olsun, Müslümanlar dünyaya ister olmasın fark etmiyor. Eğer Müslüman olanlar bireylerinde, ailelerinde, toplumunda iktidar olurlarsa devletlerinde Olmazlarsa yaşamlarında eğer Allah'ın ayetleriyle bir hayat oluşturuyorlarsa ve insani ilişkilerinde adaleti sağlıyorlarsa Allah'ın ayetleri göndermedeki amacı gerçekleşmiş olur. Çünkü Allah dinini niçin gönderiyor? İnsanlar Allah'a, kuralına uygun ibadet etsinler diye. Çünkü ibadet için yaratılmış bir insan var. İmtihan edilen bir insan var. Bu insan kurallara göre imtihan ediliyor ve bu kurallara göre de ibadet ederek imtihan ediliyor. Adalet burada. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.